103. Bölüm Bedir Muharebesi'nde utbeyle savaşırken yaralanan ve Medine'ye ulaşamadan şehadet şerbetini içen Ubeyde'nin hanımı Zeynet bin Huzeyme, öteden beri yardımseverliyle tanınan bir hanımdı. Müslüman olmadan evvel bile, fakir ve muhtaçlara iyilik için uzanan bir elin sahibi olarak bilinirdi. Bundan dolayı ona, Ümmül Mesakin yani fakirlerin anası denilirdi. Onun bu asil davranışları İslam dinini kabul ettikten sonra da devam etmiş, Allah rızası için gücü yettiğince yedirmiş, giydirmişti. Şu kadar ki birinci kocası onu boşamış, ikinci kocası olan Ubeyde de Bedir'de Allah için can vermiş, iki defa tül kalmıştı. Bedir muharebesinin üzerinden bir yıl geçmiş, Ramazan ayı girmişti. Nebiler Sultan Efendimiz'in Ramazan ayının ilk 10 günü rahmettir buyurduğu biliniyordu. Bu rahmet, Zeynep Hanım için özel manada bir başka rahmet olarak tecelli verdi Bir gün kapısı çalındı. Müminlerin annesi olma şerefi teklif edildi. Alemlere rahmet olan, ''Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olmayı kabul ediyor musun?'' denildi. Böyle bir teklifi deli olan bile geri çevirmezdi. Her haliyle o şerefe layık olan bir hanım olarak yetişmiş, ruhi bakımdan sanki bu şeref için hazırlanmıştı o. Memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi. Böyle bir saadet tacını giymesini Allah murat ettiği peygamber murat ettiği Saadeti onların yolunda arayan bir kul olarak Zeynep Hanım ne diyebilirdi? Böylece evveli rahmet olan bu mübarek ayın evvelinde kendi ocağını terk etti. Ümmül mesakin olma mertebesinden Ümmül müminin mertebesine ulaşmak üzere Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamın evine girdi. Her haliyle bu hayata hazır olan Zeynep Hanım için dünyadan alınacak bir başka nasip yoktu. Bu saadeti hiçbir şeyle değişmezdi. Ey Allah'ın peygamberi! Fatıma'dan bir torunun oldu. Resulullah Efendimiz'e bu müjde geldiği zaman Ramazan ayının ortalarına ulaşmış bulunuyordu. Fatıma evleneli ise 10 ay olmuştu. Hazreti Fatıma'nın yanına geldi. Nur topu gibi yavru, dedesinin kucağına verildi. Efendimiz onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu ve Hasan ismini verdi. Çocuğun ağzına giren ilk şey de, Efendimizin ağzında çiğneyip yumuşattığı bir parça hurmaydı. Ramazan ayının evvela Zeynep Hanım'la evlenmek, sonra torunu Hasan'ın doğum müjdesini almak gibi memnuniyet verici hadiselerle başlaması pek güzeldi. Ancak bu arada Mekke şehrinin bir kazan gibi kaynadığı, alınması düşünülen intikam için bütün hazırlıkların hararetli bir şekilde yürütüldüğü de muhakkaktı. Müminler yine sahura kalkıyor. Yine günlerini oruç ibadetleriyle süslüyor. Allah'ın kendileri için hazırladığı ve kimselere açıklamadığı sevabını alacakları inancı içinde de günlerini geçiriyorlardı. Bir ikindi namazı kılınmıştı. Serveri Enbiya Efendimiz ashabına dönmüş ve Mevlasının huzurunda nurlanan yüzünü nurlanmak isteyen gözlere çevirmişti. Her zaman güzeldi ama... Bazen bir vahyin ardından veya namazın sonunda o hale geliyordu ki, bakan gözler bu güzelliğe ve heybete tahammül edemeyeceğini anlıyor ve yere indiriyorlardı. Yine böyle bir anındaydı. Mescidin içinde dolaşan gözleri sessizce oturmakta olan bir zata çevrildi. Gülümsedi. ''Ey Übey!'' diye seslendi. ''Übey bin Kab derhal ayağa kalktı. Emir buyurunuz ya Allah dedi. Peygamber efendimiz kendisini yanına davet ediyordu. Edeple, hürmetle ilerledi ve işaretle oturdu. Allah Teala sana yine suresini okumamı emretti ey Übey! Bu sözler Übey'in kulaklarını yakar gibi oldu. Gözlerinin içi kızardı. Anlayamadım ey Allah'ın Resulü diyemedi. Bir iki saniye bekledi. Benim adımı söyleyerek mi bunu emretti ya Nebi Allah? Evet. Übey gözlerine hücum eden yaşları saklama lüzumunu hissetmedi. Çünkü ağlayan sadece kendisi değildi. Böyle mutlu bir müjdeyi duyanlar arasında da gözlerini silenler vardı. Dinliyorum ey Allah'ın Resulü. Rabbimin emri bağışım üzeredir. Peygamberler İmam Efendimiz bu özel emri yerine getirmek üzere besmele çekti ve okumaya başladı. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine açık bir delil gelinceye kadar dinlerinden ayrılmadılar. O delil Allah tarafından vazife verilen bir peygamberdir ki tertemiz sahifeleri onlara okuyor o sahifelerde değerli yazılar mevcuttur. Ehli kitap olanlar ancak kendilerine açık bir delil geldikten sonra tefrikaya düştüler. Sadece Allah'a yönelen, dini sadece Allah'a tahsis eden kimseler olarak Allah'a ibadet etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmiş değillerdi. Doğru dürüst din de işte budur. Ehli kitaptan inkar edenlerle müşrikler cehennem ateşindedirler. Orada devamlı kalacaklardır. İnsanların en şerlileri onlardır. İman eden ve iyi amel yapanlar da insanların en hayırlı olanlarıdır. Onların Rableri yanındaki mükafatları alt tarafından ırmaklar akan adın cennetleridir. Onlar orada devamlı ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mevki ve makam Rabbine karşı saygı ve hürmeti olanlara aittir. Übey ölçüye sığmayan bir saygıyla, heyecanla dinledi. Önce bütün vücudunun diken diken olduğunu hissetti. Sonra bu hal yavaş yavaş geçti. Kalbine bir huzur ve sükun çöktü. Bu huzurun verdiği manevi haz ve lezzeti, Übey ömrü boyunca hiç mi hiç hissetmemişti. Kendini mana alemlerinin sultanından gelen okuyuşa terk etti. Fark edebildiği tek şey, ruhunun Resulullah Efendimizin okuyuşuyla adeta bir hamur gibi yoruluşuydu. Übey bu sureyi ezbere biliyordu. Defalarca okumuş, hatta Efendimiz'den gerek namazda ve gerekse namaz haricinde dinlemişti. Ama hiçbirinde bu defaki okuyuşta hissettiği lezzeti, huzuru, ürpertiği, heyecanı duymuş değildi. yine suresi sona erdiği zaman Resulullah Efendimiz Yüce Mevla'nın özel bir ikramına nail olan üveye tebrik ve takdir eden gözlerle baktı. Übeyin yüzüne vuran kırıldılar. onun ruhunun yepyeni bir hayata kavuştuğunu, mana alemlerinden esip gelen rahmet rüzgarlarını tenefüs ettiğini anlatıyordu. O, artık bir saate belki Übey değildi. İsmini bizzat Allah Teala anmış, Habibi Edibini sırf kendisiyle ilgili bir vazifeyle görevlendirmişti. Asab arasında pek çok insanın canatacağı derecede büyük bir şerefti bu. O gece Übey sevinç gözyaşları döktü. Peygamberine kendi adını bildirerek bu mübarek sureyi okumasını emreden Rabbine hamd ve şükürlerini takdim etti. Ruhunda çalkalanan duyguları dile getirebilmesi imkansızdı. O günkü duyduğu mutluluğu hayatı boyunca duymuş değildi acaba Resulullah Efendimizin takdir edeceği derecede güzel Kur'an okuyan Übey'e, Kur'an'a olan hizmetinin bir mükafatı mıydı bu? Dili kıpırdamıyor, gönlü bir şeyler mırıldanıyordu. O, bitmeyen gecelerde sessiz, sakin ve mahzun, karanlıklara dalıp, ebedi aydınlığı hissedebilsem, mahşukun sevdasıyla kavrulup, Seher vakitlerinde kapanıp secdeye ağlayabilsem. Dilimde tesbih, gözlerimde yaş, gönlümde yakarış. Ah ne olurdu Rabbim sana bir karış yaklaşabilsem. Dua, niyaz, temenniyle rızayı bariye erişebilsem. Kalbimin ızdırabını seni içinde bulup dindirebilsem. Oturup seyretsem gökyüzünün parlayan yıldızlarını... Küçülen gözlerimle ufukta kaybolabilsem. Ana, baba, yar ve yarandan vazgeçip yüce sevgiliye kavuşabilsem. İhtimal ki übey o gecenin sabahını uykusuz gözlerle ve uyanık kalbiyle getirecekti. Bir gün Resulullah Efendimiz evlatlı Zeyd'in karşısında buldu. Ya Allah, benim için dünür olmanı arzu ediyorum dedi. Kime? Zeynep bin Cahşa. Resulullah Efendimiz bu istekten hoşlanmadı. Pek yakından tanıdığı halasının kızı sert bir mizaca sahipti. Öteden beri Araplar arasında pek değer verilen bir soydan geliyordu. Bunun karşısında Zeyd azatlı bir köleydi. Birbirine zıt olan iki tabiat birleşirse, büyük fedakarlıklarla ancak devam ettirilebilen tatsız bir evlilik meydana çıkardı. Bu durumu Zeyd'in anlaması icap ederdi. Kırmayacak ifadelerle anlatılanlar işi halletmedi. Zeyd bu konuda ısrarlıydı. Daha sonra yaptığı müracatla, aynı düşüncede olduğunu tekrarladı. Serveri Enbiya Efendimiz onun bu isteğini halasının kızına ulaştırdığı zaman istek hoş karşılanmadı. Zeynep ve aile ifradı bir nikahın yapılmasını arzu ediyorlardı. Fakat bu durumda damat Resulullah Efendimizin bizzat kendisi olmalıydı. Güzelliğiyle, tertemiz bir soya bağlı oluşuyla onu böyle bir şerefe layık görüyorlardı. Fakat bu işte sadece Zeyd'in arzusu yürümeyecekti. Resulullah Efendimiz işi Zeynep ailesinin arzusuna bırakmayı anlatan ilhamla hareket ederek tekrar dünür oldu. Onlar hala Resulullah Efendimiz'e bu işin sonunun çıkmaz sokak olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı ki Cenab-ı Mevla'nın vahiy verdi. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkekle Mümin bir kadın için kendi içlerinde muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki açık bir sapıklığa düşmüş olur. Bu hüküm özellikle kendileri için indirilmiş bulunuyordu. Artık Resulullah Efendimiz Zeynep'e "Ben seni evladım Zeyd için istiyorum" dediği zaman Zeynep "Hayır, kabul etmiyorum. Deme hakkına sahip değildi. ''Bir düşüneyim, belki kabul edebilirim.'' deme hakkı da yoktu. Yapabileceği itiraz yolu kalmayan Zeynep Hanım son bir defa daha Efendimiz'e sordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, benim ona varmamı hoş karşılıyor musun?'' ''Evet, o halde ben Allah ve Resulüne isyan etmeyi düşünmüyorum.'' Böyle sona erdi görüşme. Düğün için fazla beklenmedi. Biri pek hevesli, diğeri sırf Allah'ın emrini reddetmemek için evet diyen çiftin nikahları kıyıldı. Hüsame'nin anası Ümmü Eymen'in bu evliliğe bir diyeceği yoktu. Onun artık evlilik hayatından beklediği fazla bir şey yoktu. Zeynep Hanım için bir kuma olmaktan çok iyi bir kaynana, iyi bir can yoldaşı olabilirdi. Ve günler, böyle geçmeye başladı. Bedir mağlubiyetinin üzerinden geçen aylar, kalplerde çöreklenen intikam hislerini silip atamamıştı. Ölenleri hatırlatacak pek çok şey vardı ortada, fakat unutturacak bir şey yoktu. Bıçak bilenir gibi bilenen dişler, Bakarken alev alev yanan gözler bu işin Bedir'de bitmediğini anlatıyordu. Cübeyr bin Mutim üst üste yuvarladığı hurma şarabıyla dolu kadehini son bir defa daha doldururken içeri giren simsiyah bir köleyi tepeden tırnağa süzdü. Seni önemli bir iş için çağırdım dedi. Adam sessizce bekledi. Cübeyr sözlerine devam etti. Biliyorsun amcam Tuayme Bedir'de öldürüldü. ''Senden beklediğim şey intikamımı almandır.'' Cübeyr birkaç saniye bekledi. Sonra gözlerini siyah adamın gözlerine dikti. ''Muhammed'in amcası Hamza'yı öldüreceksin. Bir amcaya bir amca. O zaman yüreğimde yanan ateşe su serpilecektir.'' Siyah adam kekeledi. Fakat Hamza'yı öldürmek Cübeyr bir işaretle onu susturdu. ''Vahşi gibi bir adama böyle sözler yakışmaz.'' ''Sen attığını vuran bir kişisin. Eğer Hamza'yı öldürebilirsen hürriyetini elde etmiş olacaksın.'' Vahşi'nin gözlerinde hafif bir pırıltı sezildi. Bunu bir bulanıklık takip etti. Bir müddet öylece kaldı. Cevap veremedi. ''Ne düşünüyorsun?'' ''Hamza'nın karşısına durmak, ölümü kucaklamak demektir.'' ''Hürriyet güzel şey ama ölüm daha acı.'' ''Fazla gevezelik istemiyorum.'' dedi Cübeyir. ''Sen... Hamza'nın karşısına çıkacak ve onunla savaşacak değilsin. Onu uzaktan kollayacak ve bir fırsatını bulup harbini fırlatacaksın. Senden istenilenin işte hepsi budur. Ayrıca bundan böyle hiçbir iş istenmeyecektir senden. Bütün vazifen mızrak talim yapmaktan ibaret olacaktır. Canının istediği bir köşede, canın nasıl istiyorsa öyle çalış. Yeter ki bir gün bana Tuaymen'in intikamını aldın de. Vahşi'yi attığını vuran bir adamdı. Elinden çıkan mızrak daima hedefini bulur, nişan aldığı yere saplanırdı. Artık günleri mızrak talimi yapmakla geçiyordu. Bir gün yine işine gidiyordu. Kısa boylu, sert bakışlı bir kadın onun yolunu kesti. ''Nereye böyle ya mu?'' dedi. ''Atış talimi yapmaya.'' ''Bana bak Vahşi, senin ne için hazırlandığını biliyorum. Eğer gerçekten Hamza'yı öldürebilirsen, Benden de ayrı bir mükafat göreceğini hiç unutma. Seni mutlaka memnun edeceğim. Vahşi'nin yüzünde acı bir gülüş belirdi. Hamza'yı öldürmek kolay iş değildir. Biliyorum kolay olmadığını. Eliyle göğsüne vurarak sözlerine devam etti. Şuramda bir ateş yanıyor. Hamza hayatta kaldıkça da sönmeyecektir. Eğer kalbime şifa verebilirsen şifa bulacaksın. Vahşi cevap yerine hafif bir gülümsemeyle karşılık verdikten sonra ayrıldı. Bundan sonra o, bu kadını ara sıra görecek ve her defasında. ''Kalbime şifa ver, benden de şifanı bul ey vahşi.'' sözünü duyacaktı. Bu kadın, meşhur Utbe bin Rebiyan'ın kızı ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Bedir'de dört yakını birden öldürülmüş bulunuyordu. Bunlar, oğlu Hanzala, babası Utbe, kardeşi Velid, Amcası Şeybeydi. Aydınlığa Doğru programımızın 103. bölümünü dinlediniz.